Bismillahirrahmanirrahim Elbiden ve Nihaiye başlıyoruz inşallah Meellifin Ön Sözü Evvel ve ahir Batın ve zahir her şeyi bilen Kendisinden önce hiçbir şey bulunmadığı ilk Kendisinden sonra hiçbir şeyin Olmayacağı son Kendisinden üst Hiçbir şeyin bulunmayacağı zahir Kendisinden geride Hiçbir şeyin bulunamayacağı batın Devamlı surette kemal sıfatlarıyla muttasıf olarak mevcudiyeti süren ezeli ve kadim, aralıksız, inkıtasız, zevalsız bir surette sonsuza dekbaki ve sermedi olarak varlığa devam edecek siyah karıncanın zifiri karanlık gecede sessiz kaya üzerindeki yürüyüşünü bilmekte, kumların sayısını bilmekte, yüce, ulu ve her şeyi yaratıp bir ölçüyle takdir edici Gökleri sutunsuz olarak yükseltmiş, semaları çiçek gibi parlak yıldızlarla süslemiş. Semalarda yıldızları kandil kılmış, ayı parlak ışıklar saçıcı yapmış. Bunların üstünde de göğü kubbe gibi yuvarlak, geniş ve yüksek bir şekilde yaratmış. Sutunları yüce Arş-ı yaratmış olan Allah'a hamdolsun. O arşa ana ki kıymetli melekler onu taşırlar. Kerubîn melekler onu kuşatırlar. Allah'ın hamdu selamı onların üzerine olsun. O meleklerin takdis ve tazim sesleri yükselir. Aynı şekilde göklerin her tarafı meleklerle dop doludur. Onlardan her gün yetmiş bin melek dördüncü kattaki Beytül Mamura gelip orayı ziyaret ederler. Gittikten sonra oraya dönmek için tekrar sıra kendilerine gelmez. Onların en son olarak içinde bulundukları hal, tehlil, tahmit, tekbir, salat ve teslimdir. Allah subhanahu ve teala, yeryüzünü mahlukat için suların dalgaları üzerine koymuş, gökleri yaratmadan önce yeryüzüne sabit dağlar yerleştirmiştir. Orayı bereketli kılmış, arayanlar için yeryüzünde gıdaların normal olarak dört mevsim içinde yetiştirilmesi kanununu koymuş oraya her çiften iki şey yerleştirmiştir bunu da akıllılar için bir delil kılmıştır yazlarında ve kışlarında kulların ihtiyaç duydukları her şeyi her hayvanı yeryüzünde onlara ihsan etmiştir insanoğlu kendisinden söz edilmeyen hiçbir şey değilken onu yaratmaya çamurdan başlamış sonra onun neslini devamını sağlam bir yerde, rahimde değersiz bir su ile döv suyu ile devam ettirmiş onu gören ve işiten bir varlık haline getirmiştir o varlığı eğitim ve öğretimle şereflendirmiş insanlığın babası Adem Aleyhisselam'ı kendi eliyle yaratmış, onun bedenine şekil vermiş, bedenine ruhundan üflemiş, melekler ona secde ettirmiş Eşi ve insanlığın anası Hava'yı onun eye kemiğinden yaratmış, ona eş kılmış, ikisini de cennette barındırmış. Üzerlerine nimetlerini yağdırmış, sonra kendi ilminden ezeli bir gereği olarak yaratıp yeryüzüne yaymış. Onları kendi kudretiyle hükümdarlar, halk tabakası, zengin, yoksul, köle, efendi, cariye, hanım şekillerinde çeşitli kısımlara ayırmış ve yeryüzünün enine boyuna her tarafına yerleştirmiştir onları birbirinin ardısına gelen halefler yapmış bunu, bunu kıyamet gününe hesap zamanına ve ilim sahibi olan yüce zatın huzuruna çıkıncaya kadar devam ettirecektir kullarına çeşitli memleketleri ihtiyaca göre irli ufaklı şehir ve kasabalara bölen nehirleri emre amede kılmış ve onlar için kuyular ve pınarlar fışkırtmış, bulutlar vasıtasıyla üzerlerine yağmurlar yağdırmış, böylece onlara çeşitli ekin ve ürünleri bitirmiştir. lisan hal ve sözleriyle diledikleri her şeyi onlara bahşetmiştir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve pek nankördür. İbrahim 34 Allah Subhanahu ve Teala ulu, yüce ve yumuşak huylu olup noksanlıklardan münezzehtir. Kendisini yaratıp rızıklandırdıktan, yollarını kolaylaştırdıktan ve onlara lisan bahşettikten sonra kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü peygamberlerini göndermiş ve kitaplarını indirmiş olmasıdır. Bu kitaplar onlara ilahi helal ve haramları haber ve hükümleri açıklar. Dünya ve ahiretle ilgili her türlü detayı kıyamete kadar onlara beyan ederler. Mutlu kimse, haberleri tasdik ve teslimiyetle, emirlere boyun eğmekle, yasakları da Rabbini tazim etmekle kabul eden ve ebedi nimeti eldeden kimsedir. Zakkum ve kaynamış, su yedirilip içirilen, elem verici azaba maruz bırakılan, cehennemde yalancıların makamında bulunmaktan uzak duran kimsedir. Yüce zatına, kadim saltanatına ve mübarek zatına, yaraşırcasına, Allah'a göklerle yeri dolduran mübarek, hoş ve hamdü senalarda bulunur. Bu hamdü senalar sonsuza dek kıyamet gününe kadar devam edecek. Her anda ve her saatte bu hamdimi devam ettireceğim kendisinden başka ilah bulunmayan, ortağı olmayan, çocuğu ve atası bulunmayan, eşsiz, benzersiz, vezirsiz, müşavirsiz, zevcesiz, denksiz olan Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim. <gülüyor> Muhammed'in onun kulu, elçisi ve dostu olduğuna şehadet ederim. Muhammed, Arabı, Ariben'in hülasasından seçilmiş olup, peygamberlerin son halkasını teşkil etmekte, insanın kana kana su içeceği büyük kevser havuzunun ve kıyamet gününde en büyük şefaat makamının sahibidir. Allah'ın makamı Mahmud'a göndereceği, Livaül Hamd sancağının taşıyıcısıdır. Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam da dahil olmak üzere, bütün peygamberler ve mürsellerin imreneceği bir makama sahip olacaktır. Ona salatu selamların en yükseği, en şereflisi, en temizi en yücesi olsun Allah onun parlak yüzü Ali cenap, lider ve kutup şahsiyetler olan peygamberlerden sonra alemin hülasası olan ashabının tamamından razı olsun bu ilahi rızada karanlığın ışığa karıştığı gece ile gündüzün devam ettiği, ezanlar okunduğu ve gündüz aydınlığının gecenin zifiri karanlığını sildiği sürece devam etsin amin yarabbim imdi bu kitapta. Allah'ın yardımı ve başarısıyla mahlukatın yaratılışının başlangıcından arşın, kürsünün semavatın yerlerin, bunlar içinde mevcut olan şeylerin bunların arasındaki meleklerle cin ve şeytanların yaratılışından Adem Aleyhisselam'ın yaratılış keyfiyetinden peygamberlerin kıssalarından peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmasına kadar ki İsrailoğulları zamanında ve cahiliye günlerinde cereyat edilen hadiselerden bahsedeceğim. Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini de susamış gönüllere su serpecek ve hasta gönüllerdeki marazı giderecek şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Bundan sonra da zamanımıza kadar devam eden hadiselerden, fitnelerden, savaşlardan, kıyamet alametlerinden, ölüm sonrası dirilişten, Mezardan çıkıştan, Kıyametin korkunç hallerinden, Kıyamet gününün evsabından, o günde meydana gelecek korkunç hadiselerden, Cehennemin esvafından, cennetliklerin niteliklerinden, oralardaki güzel şeylerden ve diğer hususlardan bahsedeceğim inşallah. Bu konularla ilgili kitap, sünnet, eser ve alimler nezdinde menkul bulunan haberlerden nakil yapacağım. Bu alimler ki peygamberlerin mirasçılarıdır. Aleyhissalatü Vesselam'ın nübüvvet kandilinden nur ve ışık almışlardır. Nübüvvet kandili getiren Aleyhissalatü Vesselam'a selamların en faziletçisi olsun. Biz İsraliyat haberlerinden ancak Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine muhalif olmayıp şeriat sahibi tarafından nakledilene izin verilenleri nakledeceğiz ki Bunlar da ne yalanlanan ne de doğrulanan İsla İsra'liyat haberleridir. Bunlar da bizce muhtasar olan hususlardır. Ya da belirsiz hususlar, belirginlik kazanacaktır. Gerçi bunları belirlemede de fazla bir fayda yoktur. Ancak biz ihtiyaç duyduğumuzdan veya delil saydığımızdan değil de konuyu süslemek bakımından bu haberlere başvuracağız. Aslında dayanılacak yer Allah'ın kitabı ile Resulullah'ın sünnetidir. Sünnetten de nakli sahih veya hasen olanları nakledeceğiz. Zayıf olanlara da dikkat çekeceğiz. Yardımına başvurulacak ve kendisine dayanılacak olan yegane zat yüce Allah'tır. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce Allah'tır. O yücedir, güçlüdür, hikmet sahibidir ve uludur. Rabbimiz subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed geçmiş olayları sana böyle anlatırız ki katımızdan sana da bir kitap gönderdik. Taha 99 Allah subhanahu ve teala peygamberine geçmişteki mahlukatın haberlerini mazide kalan ümmetlerin durumlarını dostlarına ne yaptığını, düşmanlarının başına neler getirdiğini anlatmış aleyhissalatü vesselam da bütün bunları kendi ümmetine şifa verecek şekilde açıklamış ve her bölümde Aleyhisselatü Vesselam'dan o bölümle ilgili olarak gelen hadisleri konuyla ilgili ayetleri zikrettikten sonra nakledeceğiz. Ancak bunlardan da ihtiyaç duyduklarımızı nakledecek öğrenilmesine lüzum olmayan şeyleri terk edeceğiz. İşi kısa, tut kısa tutacak ve bizce muvafık olan şeylerdeki gerçeği huzuha kavuşturacağız. İnkar ile karşılanan ve bize muhalif olan şeyleri de beyan edeceğiz. Şimdi Bukhari'nin sahihatlı eserinden Amr bin Aslan yaptığı şu rivayete gelelim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir ayet de olsa benden nakledin. İsrail oğullarından da haber nakledin. Bunda bir sakınca yok. Benden hadis nakledin ancak bana yalan isnat etmeyin. Her kim kasıtlı olarak bana yalan isnat ederse ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadis-i şerifte naklinde sakınca görülmeyen İsrailiyat haberleri doğrulanmasına ya da yalanlanmasına bizim nezdimizde herhangi bir sebep bulunmayan İsrailiyat haberleridir ki ibret almak maksadıyla bunlar rivayeti caizdir. Kitabımızda kullandığımız İsrailiyat haberleri de bu türdendir. Şeriatımızın doğruluğuna şahitlik ettiği İsrailiyat haberlerine gelince bizdeki deliller ve haberler bunları kullanmamıza ihtiyaç bırakmamaktadır. Şeriatımızın batılığına şahitlik ettiği İsrailiyat haberlerine gelince bunlar zaten reddedilmiştir. Hikaye edilmeleri caiz değildir. Ancak inkar ve iptal maksadıyla nakledilebilirler. Hamdü senaya layık ve noksanlıklardan münezzeh bulunan Yüce Allah bizi aleyhissalatü vesselam sayesinde diğer şeriatlara muhtaç olmaktan ve Kur'an-ı Kerim sayesinde de diğer kitaplara muhtaç olmaktan kurtardığına göre İsrailoğulların yalan, yanlış, uydurup, muharref değiştirilmiş veya tahir edilmiş haberlere göz atacak ve bunları kullanacak değiliz. Kaldı ki İsrailiyat haberlerinin tamamı neshedilmiş ve değiştirilmiştir. Kendisine ihtiyaç duyulan haberleri Peygamberimiz bize açıklamış şerh etmiş, izah etmiştir. Bunu bilen bilmiş bilmeyen bilmemiştir. Nitekim bakın Hz Ali ne diyor. Allah'ın kitabı onda sizden öncekilerin haberi sizden sonrakilerin haberi aranızdaki ihtilafların kesin çözümü vardır. O bir hükümdür. Şaka götürül yani yoktur. Allah bir zorbadan korkarak onu terk eden kimseyi helak eder. Ondan başka şeyde hidayet arayan kimseye de Allah sapıklığa sürükler. Ebu Zer de şöyle diyor. ve Vesselam vefat ettiğinde uçan kuş hakkında dahi bize bilgi verildi. Kitabı Bedil Hak bölümünde Bukhari, Tarık bin Şibab'ın şöyle dediğini rivayet eder. Hattaboğlu Ömer şöyle dediğini işittim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ara yanımızdayken kalktı ve bize yaradılışın başlangıcından bahsetti. Her şeyi anlattı. Öyle ki cennetlikler yerlerine, cehennemlikler de yerlerine girdiler. Ezberleyen ezberledi, unutan unuttu. Ahmet'in müsnetinde Ebu Zeyd El Ensari'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize sabah namazını kıldırdı sonra minbere çıktı ve bize hutbe irad etti konuşmasını öğle vaktine kadar devam ettirdi minberden indi öğle namazını kıldırdı sonra yine minbere çıktı ikindiye kadar konuşmasını sürdürdü minberden indi ikindi namazını kıldırdı sonra yine minbere çıktı güneş batıncaya kadar konuşmasını sürdürdü olmuş ve olacak şeyleri bize anlattı bize öğretti ve hafızamıza yerleştirdi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah her şeyi yaratandır. O her şeye vekildir. Zümer 62 Kendisinden başka her şey Allah'ın yaratığıdır. O alemlerin Rabbidir. Onların işlerini yürütendir. O şeyler de daha önce yok iken sonradan yaratıldılar. Ortada yokken meydana geldiler göklerden toprağa kadar bütün yaratıkların üzerinde örtü gibi duran arşın onun altında bulunan canlı cansı her şeyin yaratıcısı ancak Allah'tır o şeyler de onun yaratıkları mülkü ve kullarıdır onun güç satvet tasarruf ve iradesi altındadır gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilen odur. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir, yaptıklarınızı bilir. Hadis 4 Zaten hiçbir Müslümanın da bu hususta şüphesi bulunmadığı gibi, bütün alimler, Cenabı Allah'ın göklerle yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yaratmış olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunu açıkça dalalet etmekte. Ancak alimler Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde söz edilen günlerin yaşadığımız günler gibi mi? Yoksa bizim saydığımız zamana göre her biri bin senelik bir zaman olduğu hususunda bir şeye varamamışlardır. Evet. Yine alimler gökle yerin yaratılmasından önce yaratılmış olan başka bir şeyin olup olmadığı hususunu anlayamamışlardır. Arşı su üstündeyken hangisinin daha güzel işlerini ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Hud 7 Allah vardır. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı da su üstündeydi. Zikirde her şeyi yazdı. Sonra da gökleri ve yeri yarattı. Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayette Ebu Rez'in ve vesselam'a şöyle sordu Ey Allah'ın Resulü Göklerle yer yaratılmadan önce Rabbimiz neredeydi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Altı da hava Üstü de hava bulunan Bir amadaydı Arşı da su üzerindeydi Buyurmuştur Yine ve vesselam Efendimiz Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir kaleme dedi ki yaz. İşte o anda kıyamet gününe kadar gelecek her şey kalemle yazıldı. Yine Ali İslahtı ve Selam Efendimiz Allah göklerle yeri yaratmadan 50 bin sene önce yarattıklarının kaderini yazdı. Arşında su üstündeydi. Bu hadiste kaderin yazılmasının arşın yaratılmasından sonra olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kaderi yazan kalemin yaratılmasından önce de arşın yaratılmış olduğu sabit olmaktadır. Evet. Ani <Gülüyor> <Gülüyor> Salatü Vesselam'a Yemenliler geldiler ve şöyle dediler. Sana dinimizi öğrenmek ve şu yaratılışın evvelini sormak için geldik. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah vardı ondan önce hiçbir şey yoktu Yemenliler göklerle yerin yaratılışının başlangıcını ve vesselam'a sormuşlar bu yüzden ona bu işin evvelini sana sormaya geldik demişler aleyhissalatü vesselam da sadece soruları cevaplayarak arşın yaratılışını onlara anlatmıyorum İbn-i Cerir ifadesine göre başkaları şöyle demiştir. Aksine Cenab-ı Allah arştan önce suyu yaratmıştır. Arş ve kürsünün yaratılmasına dair nakillere gelince Rabb'ımı şöyle buyuruyor. Arşın sahibi varlıkların en yücesi olan Allah. Kafir 15 Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce Arş'ın Rabbidir. Mü'minun 16 116. Ondan başka ilah yoktur. O Ulu Arş'ın sahibidir. Mü'minun 86. Yüce Arş'ın sahibi çok seven, bağışlayan odur. Buruç 14 15. Rahman Arşa istiva etti. Taha 5. Yine Allah Arş'a istiva etti. Rab 2 Arş'ı yüklenen ve çevresinde bulunan Rab'larını överek tesbih ederler. Ona inanırlar. Müminler için Rabb'imiz ilmin ve rahmetin her şeyi için almıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru diye bağışlanma dilerler. Gafir 7 O gün Rabb'inin Arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenir. Hakk'a on yedi. Melekleri arşın etrafını çevirmiş oldukları halde, Rab'larını ham dile verken görürsün. Artık insanların arasında adaletle hükmü olmuştur. Övgü alemlerin rabbi olan Allah için denir. Rümer 75 sıkıntıdan kurtulup genişliğe kavuşmak için Sahih Hadis'te şöyle bir dua varet olmuştur kendisinden başka ilah bulunmayan ulu ve hilim sahibi Allah'tır kendisinden başka ilah bulunmayan arşın Rabbi olan Allah'tır kendisinden başka ilah bulunmayan göklerle yerin sahibi Allah'tır o ulu arşın Rabbi'dir. Ahmet müsnetinde Şöyle bir nakil var. Abdurruttalib'den, Abbas bin Abdurruttalib'den. Batha'da Ali sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Üzerimizden bir bulut geçti. Allah'ın resulü dedi ki, şunun ne olduğunu bilir misiniz? Buluttur. Beyaz buluttur. Veyahut öyle bir şey. Biz sustuk. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz gök ile yer arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. İkisi arasındaki mesafe beş yüz senelik yoldur. Her sema tabakası arasında mesafe de 500 yüz senelik yoldur. Her sema tabak tabakasının kendi içindeki mesafesi de beş yüz senelik yoldur. Yedinci kat göğün üzerinde bir deniz vardır. Bu denizin altı ile üstü arasındaki mesafe gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Onun da üzerinde sekiz keçi vardır ki bunların sırtları ve tırnakları arasındaki mesafe gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Onların da sırtların üzerinde arşı ı ala vardır. Arşın üstü ile alt arasındaki mesafe gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Allah arşa istiva etmiştir. Adem oğullarının işledikleri amellerden hiçbiri ona gizli kalmaz. Evet. Ahmet bin Hamel, Cübeyr bin Mutim'den şöyle rivayet eder: Vedevinin bir Ali Selamüllah'a geldi ve yarasurla, canlar bitkin düşkünü, çoluk çocuk aç kaldı, mallar tükendi, davarlar helak oldu. Allah'tan bize yağmur yağdırmasını dile. Allah'a karşı senin şefaatini diliyoruz ve sana karşı da Allah'tan şefaat diliyoruz. Yazıklar olsun sana. Sen ne söylediğini biliyor musun? ve Selam Efendimiz böyle dedikten sonra tesbih getirmeye başladı. Bir süre tesbih getirmeye devam etti. Asabının yüzünden bu duruma rahatsız olduklarını anladı. Sonra adama şöyle dedi: Yazıklar olsun sana yaratıklardan herhangi birine karşı Allah'ın şefaat istenilmez Allah'ın şanı bundan yücedir yazıklar olsun sana sen Allah'ın arşının semalar üstünde şu şekilde olduğunu biliyor musun böyle derken a.s.f. efendimiz parmaklarını kubbe şeklinde bir araya getirdi ve binenin deve üzerindeki ağırlığından ötürü olan ıhlamasını andıran bir ses çıkardı Evet. Yine Bukhari'de sabit olduğuna göre Ali vesselam Efendimiz Allah'tan cenneti dilediğinizde Firdevs cennetini dileyin. Çünkü Firdevs cennetin en yüksek ve orta kısmıdır. Onun üstünde de Rahman'ın arşı vardır. Evet. Yine sahih bir rivayette Ali vesselam Efendimiz Saad bin Muaz'ın vefatı yüzünden Rahman'ın arşı titredi demiştir Ahmet'ten gelen bir rivayette Umeyye bin Ebu Salt şiirinde şu iki beytinde ne doğru söylemiştir bir adam ve onun sağ ayağının altında bir boğa diğer ayağının altında ise kartal ve aslan gözetmekte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğru söyledi dedi ve Umeyye her gecenin sonunda güneş kızarık bir renkten doğup güle andırır ağır ağır seyrinde bize bir durumu pek fazla görünmez. Ancak sabır ve dayanıklığı ile bize zuhur eder. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Meyye doğru söylemiştir buyurdu. İbni Cerir Hasan'ı ı Basi'den şöyle rivayet eder. Kürsü arşın ta kendisidir. Hasan'ın böyle demesi sahih değildir. Aksine ondan ve diğer sahabelerde tabiinden gelen sahih rivayetlerde anlatıldığına göre kürsü arştan ayrı bir şeydir. Ayet-i kerimede geldiği gibi kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Bakara 255 İbn Abbas ile Said bin Cübeyr ayet-i kerimede geçen kürsü kelimesiyle Cenab-ı Allah'ın ilminin kastedildiğinde söylemişlerdir. Müstedrek adlı eserde Hakim de İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiş. Kürsü iki ayağın bastığı yerdir. Arşa gelince onu Aziz ve Celil olan Allah'tan başka kimse takdir edemez buyurmuştur. Ebu İdris el-Hulan rivayet ettiğine göre Ebu Zer Gıfari Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kürsünün durumunu sormuş. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de "Nefsim elinde tutan Allah'a and olsun ki Kürsüye nispetle yedi kat gökle yedi kat yerin büyüklüğü ancak çöle atılan bir halka kadardır. Doğrusu kürsüye nispetle arşın büyüklüğü o çölün içine atılan halkayı olan üstünlüğü kadardır. Kürsü lugata göre felekten ibaret bir şey değildir. Aksine o birçok selef ile da ifade ettiği gibi Arşın önündeki bir merdiven gibi bir şeydir. Böyle bir şey de felek olamaz. Sabit yıldızların bu felek içinde mürasa bir şekilde bulunduğuna dair iddialar asılsızdır. Hafız Ebu Kasimet Tabarani İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre, Ali sıla efendimiz doğrusu Cenab-ı Allah levh-ı mahfuzu beyaz inciden yarattı. Levh-ı mahfuzun sayfaları kırmızı yakuttandır. Kalemi nurdur yazısı nurdur. Onda her bir gün 360 lahzadır. O yaratır, rızık verir, öldürür, diriltir, yüceltir, alçaltır. Dilediğini yapar buyurmuştur. İshak bin Bişir İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder. Levh-ı Mahfuz'un baş kısmında şu yazı vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Dini İslam'dır. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'a iman edip vaadini doğrulayan peygamberlerine tabi olan kimseyi Allah cennetine koyar. levf Mahfuz beyaz inciden bir levhadır. Uzunluğu göklerle yer arasındaki uzunluk kadardır. Genişliği de doğu ile batı arasındaki genişlik kadardır. Sayfaları inci Aha. ve yakuttandır. Kapakları kırmızı yakuttandır. Kalemi nurdur. Yazısı arşa bağlıdır. Aslı da bir meleğin kucağındadır. Enes bin Malik ve Selef'ten bazıları dediler ki, levh mahfuz israfının cephesindedir. Mukatile göre ise levh mahfuz arşın sağındadır.